Kalbi atanlar bir adıma ne çıksın? Nefes alanlar Rüya görenler Hata yapanlar Pişman olanlar Merak edenler Kafası karışanlar Yarası olanlar Yarasını saklayanlar Ölümden korkanlar Hayatta kalanlar Birleşim Evet 15. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin tanıtım filminin sesiydi. Az evvel duymuş olduğumuz bu sabah gerçekleşen bir basın toplantısıyla 18-28 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yer alacak festivalin ayrıntılarını öğrendik. Ve sizlere aktarmak için karşınızdayız. Açık Dergi'nin ikinci bloğundayız şu anda. Evet ve 33 şehre yayılacağını söylemek lazım belki. 50 farklı noktaya götürecek izleyenlerini if seçkileri İstanbul'da da 3 mekanda izlenebilecek filmler. Nişantaşı, Stis, Kanyon ve Budak sinemalarında. Epey olup İtaş'ta var 4 oluyor tabii onunla evet, beraber. Evet, Zaten klasik mekanıydı uzun süredir İF'in. Evet. evet if İstanbul birleştiriyor sloganıyla gerçekleşecek. Bu arada Babilon'da, Depo'da ve Saltgal'da da festival etkinliklerinin düzenleneceği haberi var Etkinlik Önümüzdeki günlerde sizlere sunacağız şüphesiz ama bu akşam festivalin seçkisinden bizim seçtiklerimizi sizlere aktarmak istedik. Evet ayın 18'inde dedik Şubatın 18'inde başlıyor 15 İf İstanbul bağımsız filmler festivali açılışı a yapıyor olacak. Ee, evet e, galalar bölümünden biz bahsedelim ama Anamalisa'nın An An ismini kısaca andıktan sonra e, ki geçen senenin dikkat çeken animasyon yapımlarından bir tanesiydi Anamalisa'da. Evet ama galalara bakarsak e, festivallerden seçkiler arasında Toronto'dan Menedi'ye, Cannes'dan, Sundance'e duyan önemli festivallerinde iyi görmüş. Beklenen filmler diye sunmuş. Galalar ekibi Yılın Yıldızları burada diyorlar hatta. Evet, Luca e, Gadagnino'nun filminden belki bahsedebiliriz. A Bigger Splash görebileceğiniz film. Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Mathias, e, ve Dakota Johnson gibi e, aktörleri, pardon oyuncuları bir araya getirmiş yapım. Mesela galalar içerisinde yer alıyor. Yanı sıra e, Fransız oyuncu Mayve'nin yönetmen koltuğunda görüldüğü Monroa filmi gösterilecek. en Inconvenient Truth ya da Waiting for Superman belgeseleriyle tanınan Davis Guggenheim'ın Nobel Barış Ödüllü feminist aktivist Malala Yusuf Say'ın hayatını konu aldı. He Named Me Malala adımı Malala koydu Be e filmi de yine Galavar kapsamında ifte gösteriliyor. Evet nevi şahsının münasır Deniz Kutin Ber Berlin'de altın ayı için yarışacak. Karanlık ve gerçek üstücü komitisi Boris Vidad Beatrice de yine gösterilecek filmler arasında. Bunun dışında İngiliz komedyen, aktör ve radyo aynı zamanda televizyon sunucusu şarkıcı, köşe yazarı hatta her şey olan süperstar diyelim. Evet ve hayranları kadar nefret edenleri de eksik olmayan Russell Brand'in uyuşturucu bağımlılığı, narsisi ve Hollywood starlığından geçen yolculuğunu ve beklenmedik bir şekilde ateşli bir devrimci olarak yeniden doğuşuna tanıklık edeceğimiz Brand A Second Coming diriliş, diren, dirilişi de izleyebileceksiniz. Evet bu arada devrimcilik demişken Naomi Klein'in This Changes Everything" de yine Galalar kapsamında gösterecek. Eşi Abby Lewis'le beraber çekmişti o filmi de. David Foster Wallace hakkında bir film var. Galalar kapsamında The End of Tour yolun sonu 2008'de intihar etmişti. David Foster Wallace onun e, meşhur kitabı Infinite Jest'in yayınlanmasından sonra çıktığı turnenin aslında e, bir e, nevi temsili olacak. Bu Galalar kapsamında gösterecek film. Yeni sıra yılın filmi denen D.S.S.'ini de görmek mümkün. de görmek mümkün kapsamında e, bilet bulabilir evet, misiniz bilmiyorum. Kandan büyük ödül almıştı. if e, ekibi onu da atlamamış gibi gözükmekte. Evet bilenler bilir. Çok bölümlü farklı temaları olan bir e, festival. If e, Bağımsız Filmler Festivali. Biz bütün temaları kapsayamayacağız. Galalardan öne çıkanlar bu şekildeydi. Oyun bölümüne kısaca bakalım istiyoruz. E, yarat Seyirciyi beyaz perdede yarattığı alanlarda oynamaya davet eden oyun diye takdim edilmiş. Bu yılda kaçık bilim kurgular tuhaflığıyla büyüleyen Kürt adayı filmler rih bir araya getiriyor hmm. ee, diyorlar. Mesela kreatif kontrolü sayabiliriz. Benjamin Dickinson'ın e, yapımı e, keskin siyah beyaz sinematografisiyle reklam dünyasına bir nevi eleştiri olarak görülüyor. Henüz görmedik filmi ama konusunu okuduğumuz kadarıyla... Ee, Yanı sıra Craig Robertson da içerisinde yer aldığı Just Jim yine oyun e, teması altında gösterilecek. Evet, bir diğer filmde kült yönetmen Anders Thomas Jensen'ın Adams Apples filminden 10 yıl sonra çektiği ve tuhaflıklarda sınır tanımayan komedisi İnsanlar ve Tavuklar Tavuklar Man and Chicken gösterilecek filmlerden bir tanesi. Başka bir filmde Federico Vieroj'un yöneti ve senaryosunu başrol oyuncusu Alvaro Ogallayla. ile. ...birlikte yazdıkları bu yer yani, sürrealizme e, ve modern bir yo yorum getiren San Sebastian'dan tanıdığımız... Pireski ödüllü absürt komedi The Apostat Ayrıkotu gösterecek filmlerden biri e, Amerikan bağımsız sinemasının son yıllardaki dikkat çekici yönetmenlerinden diyerek anlatmış if ekibi e, Alex Ross Perri'nin babasının ölümü sonrası sevgilisinden de ayrılmış Kent'in adlı bir kadının depresyona kurtulmak için sığındığı bir gölevinde kabuslarıyla karşılaşmasını Konu edindiği e, filmi Yeryüzünün Kraliçesi bu bahsettiğimde oyun bölümü için seçtikleri filmlerden bazıları. Evet oyun bölümü kalabalık bu bir kısmı bu arada sanat hayat içindir bölümüne geçelim bu sene Robert Mapplethorpe, Iris Apfel, John Berger ve Marlon Brando hakkında filmler var bu isimlerin merakları programa bir göz atsınlar. David Bowie ye de yer açmış ife gibi ölümünün hemen ardından iki e, filmle anılacak 15. Festivalleri içerisinde tabii ki dünyaya düşen adam gösteriliyor şüphesiz Domenico Feltuyort 1976 tarihi baş diye geçmekte ama bunun yanı sıra Tony Scott'ın yönettiği The Hunger'da e, gösteriliyor e, olacak David Bowie, Catrin Dönö ve Suzanne Seren gibi isimleri e, içerisinde barındırmaktaydı David Bowie başlığı altında e, if içerisine girmiş vaziyette evet istediğimiz gibi bütün bölümleri kapsayamayacağız avantajlara bakalım istersen seçin. seçtiklerimizden bir başka bir biri bu da Başka Haller, Avantgarde Sinema'dan sona vardılar. Başını taşıyor. Programlamasını İf İstanbul ve Fall Sinema birlikte yaptılar. Full'un etkinliklerinden burada sıkça bahsediyoruz. Başka Haller dediğimiz gibi bu tema. Avantgarde ve DNA Sinema meraklılarını cezbedecek bir program olduğunu söylüyorlar. Ve filmlerden bazıları şöyle, Ben Rivers'ın yönettiği The Sky Time... Uh, Tramples and the Earth is afraid and Two eyes are not br brothers. Evet. Gök gürülder dünyanın korkmuştur ve iki göz birbirinin kardeşi değildir olarak Türkçe'ye çevrilmiş bu filmde. Evet, Cem Koy'nin birbirle bağlantılı 15 bölümde Moskova'dan New York ve İstanbul'a uzanan bir coğrafyada gezindiği son filmi sayın. Counting, Chantal Ekerman'ın son filmi No Home uh, Movie'de yine başka haller içerisinde görülebilecek avantaj sinemadan son havalista. Bu da ifade yeni bölümü bu arada. Evet, bunun e, yanı sıra e, özel bölümlerden bahsedebiliriz. İstanbul'a da gelecek olan Kazuo Hara'nın filmleri e, gösterecek. Manuel de Oliveira geçtiğimiz sene hayata veda etmiş olan 106 yaşında hayata veda etmiş olan Olivera'nın da ölümünden sonra yayınlanmasına vasiyet ettiği son filmi ziyaret ya da anılar ve itiraflar da bu kapsama giriyor ve son olarak da Adam Curtis'i almak durumundayız. O da zaten jüri içerisinde. Evet The Power of Nightmares The Rise of the Politics of Fear korku siyasetinin yükselişi korkunun siyasi kazanç için bir kullanımını konu alan 2014 tarihli filmiydi Curtis'in yanı sıra Batı'nın Afganistan oyunlarına ortaya döken diye tabir edilmiş Bitter Lake isimli e, filmi de yine İF kapsamında gösteriliyor olacak Evet İmparatorun çıplak ordusu hala ilerliyor belgesel tarihin hazineleri içinde Aslında hazinelerini ta takip etmek isteyenler için de e, gösterilecek filmlerden bir tanesi olacak İF İstanbul içinde Evet özel gösterimler kapsamında Ve evet, Gökkuşağı evet, Gökkuşağını da kısaltmak durumunda kaldık Johnny Lacer'in Berlin Yeraltı dünyasında ve sıra dışı barlarında gezintiye çıktığı Desire Will Set You Free öne çıkan filmlerden biri olarak görülebilir. Yanı sıra Rüzgar Burkin'in yönettiği Diren Ayol filmini görüyoruz. Gökkuşağı teması altında 2013 Haziran'da İstanbul'da geçen Direniş'in rengarenk filmi olarak adlandırılmış. Bunun yanı sıra if müzikle de devam ediyor. 5. yılında Janis Joplin, Kurt Cobain ve Blur filmlerini görmekteyiz. The Residents hakkında da bir film yine if müzik içerisinde var. Kısalarda da unutulmamış. Türkiye'den kısalar bölümü de e, i̇lerleyen günlerde belki ayrıntılarını vereceğimiz kısmı olabilir. If bundan ibaret değil şüphesiz e, web sitelerine yönlendirelim. Bugün itibariyle filmler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmanız mümkün. Evet İstanbul'un önemli festivallerinden bir tanesi If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali adıyla müsemma aslında ne nitelikte e, olduğu e, 18'inde başlayacak ve 11 gün boyunca da sinema meraklarına epey bir mesai bekliyor gibi gözükmekte. Evet kısa bir dosyaydı bu. Ee, Yeni de yoğun. Umarız bir şey ifade etmiştir sizlere. Ee, çünkü bir özetiydi. Yoğun bir özetiydi. Film festivali, bağımsız filmler festivali. Neyse The Edge of Self ile devam edeceğiz şimdi. Açık Radyo'da Açık Dergi programındasınız. Robert White'dan dinleyeceğimiz üçüncü parçayla devam ediyoruz. 71. doğum günündeyiz. <gülüyor> bir şey öğrendim ben bugün bir şey öğrendim ben bugün şey dünyayı merak edenler öğrendim. anlamaya çalışanlar ben ve öğrenmeyi sevenler şey için öğrendim. bilgiler ben bugün bir şey öğrendim yayını hazırlayanlar Doruk Yürdesin Ozan Sezgin ve Rauf Gösemen ben bugün bir şey öğrendim ben bugün bir şey öğrendim ben bugün kendisini kucaklamasına izin vermeyen oğlunun örgüden bir kopyasını yapıp onu doya doya seven bir annenin varlığını öğrendim. Ergenliğe giren ve telefonla uğraşıp duran, üstelik müzik dinleyip odasından çıkmayan oğlunu doya doya kucaklayamamaktan yakınan Hollandalı Marike Forsluus, oğlunun örgüden bir modelini yaparak ona sarılmaya başlamış. Bu ilginç durum aslında şaka yollu bir tanıtım hamlesiymiş. Kulüp Geluk yani Mutluluk Kulübü adlı örgü tasarım ofisi sahibi de olan Marike, oğlunun örgü modelini aslında el sanatları mağazasının tanıtımı için yapmış. Yiyecek ve içeceklerin, saat, şapka, çiçek gibi pek çok şeyin örgü modellerini mağazasında satan Marike için, çocuğuyla aynı ebatlarda tıpkı onun gibi giymiş bir model yapmak pek de zor olmamış. Oğluyla beraber yaptıkları için de gayet eğlenmişler. O modelle fotoğraflar da çektiren anne, bu fotoğrafları işyerinin Facebook sayfasında da yayınlamış. Öğrenen Engin Hacı Büyükoğlu, Editör ve okuyan Rauf Kösemen.